Bölüm 146. Hastanın halini yakınlarından sormak. Hadis 910. İbn Abbas'tan. Allah onlardan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Ali ibni Ebu Talib Allah ondan razı olsun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiği hastalığı zamanında yanından çıktı. Sahabiler, ey Ebu'l-Hasan, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl oldu, geceyi nasıl geçirdi, dediler. O da, Allah'a hamdolsun, iyi geçirdi, dedi.